Radyo Tiyatrosu Beyaz Geceler Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Dostoyevski Radyoya uygulayan Tayfun Türkeli Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu ...Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Heh, ne oluyor? Bu ses de ne? Çalar saatin sesi Aleksi Aleksandrovic. Kalkın da odanızı temizleyin. Demek akşam olmuş...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 Sevgili hizmetkarım Matruşka doğru söylemiş. Dışarıda harika bir hava varmış. Uh, ah. O da ne? Şu köprünün korkuluklarına dayanmış... ...nehre sabit gözlerle bakan kızcağız da kim öyle? Aman tanrım zavallı kızı ağlıyor. Kim bilir ne derdi var. Tam sırası. Hadi yanına gidip neler ağladığını sorayım. Böylece onunla ahbaplıkta kurmuş olurum. Ee, affedersiniz güzel bayan... ...yardım edebilir miyim?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 Güzel kız <gülüyor> Gel bakalım seninle eğlenelim biraz ha? Çekil yolumdan pis sarhoş Çekil diyorum Hayır sana canına, Biri kıza sarkıntılık ediyor Yardım etmek zorundayım Yavrum bana bak Rahat Gel kız. kız meyhaneye gidip sana <gülüyor> Bir İç kızma ya hadi Ben var. beni diyorum sana imdat hey, sen... Çek o pis ellerini bayanın üzerinden Vay vay vay <gülüyor> ...sana ne oluyor be... ...karışmaz sen... ...lütfen bayım yardım edin bana... ...o çok sarhoş ne yaptığını bilmiyor kurtarın beni lütfen... ...merap etmeyin... bana bak defolup gidiyor musun yoksa elimdeki şu bastonla kafanı kırmamı ister misin ha... ...tamam tamam tamam... ...bir haliniz varsa görün be... hadi ...haydi bakalım oldu mu şimdi ha... ...beni efkarlandırdınız... Ha. <gülüyor> ...gidip meyhaneye bir duple vodka içeyim bari... ...ne <gülüyor>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 Kime peki? Hiç kimseye. Hayallerimdeki kadına, düşlerimde gördüğüm güzel yüzlere. Hayatınızda hiç kadın tanımadınız mı? Tanıdım tabii ama o kadınlar birkaç ev sahibisinden başkası olmadı. Birkaç kere sokaktaki var bir kadınla konuşmaya geçirdim aklımdan o kadar. E sonra? Tabii bu konuşmalar sadelik içinde, çekine çekine, saygılı ve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 Buraya gelmeden edemem Nedenmiş o? Ben hayalperestim biriyim de ondan Bu dakikalar o kadar seyrek rastlanan cinsen ki Hayalimde bu anları birçok kere tekrarlamadan yaşayamam <gülüyor> Canım tanışmamızı bu kadar melodrama hale getirmeyin ha, Hayır hayır sizi bütün bir gece bütün bir hafta bütün bir yıl bile hayal edebilirim <gülüyor> Tanrım <gülüyor> Bugün olanları hatırladıkça kendimi mutlu hissedeceğim Sahi mi?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 Hancım, şu anda dünyanın en mutlu insanı yaptınız beni yarın görüşmek üzere güzel yani Hadi hoşça kal görüşürüz ho <gülüyor> Aleksi Aleksandrovich, <gülüyor> kendi kendinize sürekli güldüğünüze göre bugün işleriniz sonunda gitmiş oldunuz. Çok iyi bir tahmin Matruşka. Biliyor musun, bugün bir bayanla tanıştım. Ah, i̇nanamıyorum. Sekiz yıllık bir yalnızlıktan sonra. <gülüyor> evet Matruşka. <gülüyor> Petersburg'da sizden başka bayanların da olduğunun farkına vardım artık. <gülüyor> Bu güzel bir şey Alexey Aleksandrovich. Peki tanıştığınız hanım kim? Kim mi? Şey... E...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 Bak bakalım yaprakların arasına aşk mektubu falan koymuş olmasın. Yok öyle bir şey nene. Sen ciltlerin içine de bak. Bu düzen bazların işine akıl sır ermez. Ciltlerin kıza. içinde de yok nene. O zaman mesele kalmadı. Karnım çıktı Yemekleri ısıt da yiyelim. Peki nene ama önce bakkala gidip ekmek almalıyım. Olur git. Ee, çengelli iğneyi çıkart da gideyim. Beni ha. kendine bağladığını unuttun mu? <gülüyor> Tamam, tamam. Ay, tamam, git hadi. Sağa sola takılma. Ona buna bakma. Ekmeği al, hemen gel. Peki, nene. Şu ninem korkunç bir kadın. Eh, merhaba bayan Nastenka. Siz e, Peter Petrovic. Size verdiğin kitapları okuyor musunuz? Tabii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 Siz soylu bir insansınız. Sabırsızlığın bana yazdırdığı bu satırları... ...anlayışla karşılayacağınızı umarım. Bir anlık bile olsa... ...içime düşen bu şüpheden dolayı aklınızı dilerim. Sizi sevmiş... ...hala da seven birini kırmaya ...aklınızdan bile geçirmeyeceğinizi biliyorum. Evet, tam düşündüğüm gibi. Siz benim bütün kuşkularımı giderdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Alexei Aleksandrovich. Ah Nastanka, size rastladığım için öyle mutluyum ki. Ee, gördüm ki...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 Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Yağmur yağarsa belki gelmem. Ama öbür gün ne olursa olsun mutlaka geleceğim. Siz de gelmemezlik etmeyin sakın. Merak etmeyin, mutlaka geleceğim Nastenka. Artık her zaman birlikte olacağız. Öleteyim mi? Tabii, tabii. Hoşça kalın Aleksey Aleksandrovic. <Gülüyor> ah, Nastenka, şu anda duyduğun yalnızlığı bir bilsen, beni sevseydin karanlık gecelerimi beyaz geceleri çevirebilseydin ne güzel. Olur.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 Acaba ne oldu? Nastenka'n'in sevgilisi Pietro Petrovic geldi mi? Birbirlerine kavuştular mı acaba? <Sessizlik> işte Nastenka gelmiş köprü de bekliyor. Nastenka! Ah, siz misiniz Alexei Alexandrovic? Ah, verin adine duruyorsunuz. Neyi? Mektubu. Hani nerede?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 Benim aşkım da sizin aşkınıza layık olacaktır. Elimi kabul ediyor musunuz? Astenka. Astenka. Benimle evlenir misiniz? 7. dereceden devletmeye mi Yılda elime 1200 ruble geçiyor. Tena sayılmaz. Evet Sonra ninemin dulaylığı da var. Bize yük olmaz. Onu da yanımıza alırız. Tabii ninenizi almadan olur mu? Yalnız şu bizim matruşka hizmetkarım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 İyi yürekli, saf bir dost. Doğru söylüyorsun güzel Nazenkar. Ben iyi yürekli, saf bir dostum. Öyledim ve öyle de kalacağım. Mutluluğumun bu kadar kısa süreceğini hiç tahmin etmezdim. Beyaz geceler adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.